Küçük Düşünürler Topluluğu Çocuklarla Felsefi Soruşturmalar Hazırlayan Özge Özdemir Merhaba, Açık Radyo'da Küçük Düşünürler Topluluğu programına hoş geldiniz. Ben Özge Özdemir. Filozoflarımız da yanımda. Sizler de merhaba demek ister misiniz? Merhaba, ben Sabah Koca. Ben Alişen Can. Ben Tuna Çeker. Merhaba, ben Toprak Şahan. Hepimiz hoş geldik. Ee, 6 Kasım'da ilk, 6 Kasım akşamı ilk programımız yayınlandı. Ben heyecanla radyonun başındaydım. Siz genellikle yastık altına falan saklanmışsınız duyduğum kadarıyla. <gülüyor> Demek ki çocuk olunca öyle oluyor. <gülüyor> Dinlemeyen Dinlemeyenler için tekrar etmekte fayda var diye düşünüyorum. Biz her bölümde bir felsefi soru ya da kavram üzerine birlikte tartışıyoruz. Programımızın içeriği böyle. 12 yaşında 4 programcımızla da geçen yıldan bu yana okullarında felsefe dersleri yapıyoruz. Bu yıl Erkan Ulu Okullarında 7. sınıf öğrencisiler... Bugün de program öncesinde ne tartışsak diye aramızda konuştuk ve bir hikaye karar verdik birlikte. O da Eric Carle tarafından yazılan Kafası Karışık Bukalemun adlı kitap. Şimdi hikaye şöyle başlıyor kitapta. Bukalemun bir kahramanımız var. Kırmızı çiçeğin üzerine konuyor, kırmızı oluyor. Sarı kumun üzerinde sarı oluyor. Isındığında yeşil, üşüdüğünde ve acıktığında gri oluyor. Uzun dilini uzatıp sinek avlıyor ve karnını doyuruyor. Yaşamı pek heyecanlı değil. Bir gün içinde farklı hayvanların yaşadığı bir bahçe görüyor. Ve bu kadar farklı hayvanları bir arada görünce heyecanlanıyor. Onlara bakınca ah diyor keşke kutup ayısı gibi güçlü olsam diyor. Ve dileği gerçekleşiyor bir anda güçlü oluyor. Bir flamingo gibi etkileyici olsam bir tilki gibi zeki olsam diyor onlar da oluyor. Derken adım adım ne dese ...o özelliklere sahip olmaya başlıyor. İşte yüzebilmek için balık, hızlı koşabilmek için geyik, uzağı görebilmek için zürafa, saklanabilmek için kaplumbağa ve komik olabilmek için fok balığı oluyor. Bütün bu istedikleri özelliklere sahip oluyor. İstediği özelliklere sahip oluyor. Şimdi sorumuz şu, burada bu kalemun sizce bazı özelliklere mi sahip olmak istiyor yoksa başkalarındaki özelliklere mi sahip olmak istiyor? Kim başlamak ister? Alia. Bence başkalarındaki özelliklere sahip olmak istiyor. Nasıl ayırıyorsun o bazı özelliklerle başkalarındaki özelliklere? Çünkü diyor filo, ay, flamingo gibi... E, zarif olsanda. Aynen Hı -hı. çekici olsam diyor. Yani başkasından görerek bu dileğini diliyor. Başkasından görmeden öyle bir özellik hakkında fikir sahibi olabilir mi peki? E, olabilir de yani en azından birisinde o is ya yani birisinde o özelliği görmüştür hı hı. yani bu kadar tamam toprak e, bence başkalarının özelliklerini şey yapıyor hı hı. E, Ali gibi çünkü başkasından görmediyse hani onun öyle bir şey olduğunu nereden bilecek hı hı. yani kitap falan mı var öyle bir şey de yok hı hı. E, o yüzden başkaların özelliklerini istiyor tamam benim de sorum şu, zaten başkalarında görmesek o özellikleri bilebilir miyiz? Hayır. Yani o zaman hep başkalarını ya, göreceğiz. Yani ya kendin bulmak zorundasın hı hı. E, ki bu öyle bir şey yapmıyor bu kalemin. E, zaten kendi, kendisi bulsaydı kendisinde olurdu bu özellik. Yani başkalarından görüyor. Mesela sen kendinde bir özellik istesen, ne bileyim varsayalım hızlı koşmak istiyorsun diyelim. Ee, bunu birine bakarak mı bulursun yoksa hızlı koşsam diye bir şey mi dersin? Ne dersin? Ya Birine bakarak derim çünkü hani eğer kimse yoksa niye hızlı koşasın ki? Ne, yap <gülüyor> ne, yap ne yapman gerekir ki? Neye yetişmen gerekir? Hani hmm. beni geçmen gerekir? Yok o yüzden bir amaç üzerine biri üzerine şey yaparsın hızlı koşmak istersin. Pekala Tuna. Bence bu başkası için, başkasından görme bir şeydir. Ben şu ayrımı yapmak istiyorum. Bence bazı özellikler hayal yani düşüncenden çıkan bir özelliktir. Ama başkasından görme özellikler demek ki öyle bir şey gerçek. Sen de bunu, ben bunu niye olamayayım? Ben de olayım, ben de olayım madem öyle bir şey var. Ama mesela filmlerde gördüğümüz uçma falan şeyleri mesela hayaldir. Ama zaten gerçekleşemeyecek özellikler gibi onlar. Evet işte o yüzden. Bir de onu da filmde görüyorsun. Mesela filmdeki kahraman gibi uçsam diyorsun yine. Ama işte şimdi film, film de bir, bir nevi bir oluşturulmuş şey ya. Hı hı. Bizim şu anda yaşadığımız yerde bir nevi öyle bir şey. Yaşıyoruz yani. Demek ki oradan başkasından görme. Keşke onun gibi diyoruz yine. Ama mesela kimseden görmedik. Keşke görünmez olabilsem diye düşünüyoruz. Bu kendi aklımızdan çıkardığımız bir şeydir. Yani mesela filmlerde gördüğümüzü kendimiz hayal etmiyoruz. Başkasının ki, başkasının hayali o bir nevi. Tamam. Sabah? Bence de bu durumda bu kalemun e, başkalarının özelliklerine sahip olmak istiyor. Ama sorduğumuz soru üzerinden gidersem, ikinci soru. Hı hı. E, diyelim bir e, çocuğu aldık diğer insanlardan izole ettik. Tek baş e, tek başına hayatta kalması gerekiyor. Diyelim e, bir tane adada yaşıyor. Karşı tarafta da bir ada görüyor. Erde ama su var. Şimdi suya atlıyor, karşı tarafa geçmeyi deniyor ama yüzemiyor. Şimdi o an yüzme kavramını algılayabiliyorsa keşke yüzebilsem derse o zaman e, bir özelliğe sahip olmak istiyor. Başkasından gördüğü bir özelliğe değil. O zaman hiç kimse olmasa da insan tek başına da olsa kendi deneyiminden yola çıkıp bir takım özellikler kazanmak isteyebilir. Evet. Ama genelde tek başımıza yaşamadığımız için diğerlerine bakıyor muyuz? Evet. Al Ali. Bence bu başkasından e, görme şöyle bir şey karşılaştırılmalı bir özellik. Mesela şöyle bu kalemın yani flamingo bu kalemünden daha zarif oluyor. Ama mesela başka bir hayvan bu kalemundan daha zarif olmaz. Yani o zaman bu kalemun ondan e, bir özellikten... ...eğer başka birisinden ondan daha az varsa onun gibi olmak istemez. Yani e, o özelliğe daha belirgin sahip olan birisinden esinlendiği için... ...başkasından görme yani öyle e, ifade edilebilir. Tamam başkasından görüyorsa o diğer kişinin diyorsun... ...o özelliği daha baskın, daha görünür bir özellik. Evet, karşılaştırılmalı. Zaten biraz. flamingo zarif olmasa bu kalemonda gidip ah keşke onun gibi zarif olsam demeyecek. Evet veya e, yani bu kalemondan daha zarif olan bir hayvan veya bir nesne gibi Hı -hı. Bir şey. Şimdi bu tartışmada benim aklıma şey geliyor hani şunun gibi olsam bunun gibi olsam deyince... ...kendinden memnuniyet kavramı benim aklıma gelmişti. Onu konuşmak istiyorum. Böyle diyen birisi için, işte şunun gibi yüksen, bunun gibi koşsan vesaire, kendinden memnun değildir der misiniz? Toprak. Ya şimdi bazı durumlarda dersin. Eğer hiçbir özelliği yoksa, hani e, çok fazla istiyorsa kendinden memnun olmaz. Ama eğer yani özellikleri var ama artıdan bir özelliğe daha sahip olmak istiyor. Mesela bizim e, okulda felsefe dersi işlememiz gibi. Her dersi normalde olan dersleri işliyoruz ama artıdan bir özelliğimiz daha olsun diye e, felsefeyi de işliyoruz. Bu kendinden memnuniyet falan e, yani hem olabilir hem olmayabilir. İşte Mesela göre hiç, hiç ders işlemiyor olsan, hiç böyle bir tanışıklığın olmasa sadece bu gelsin önüne, o zaman... Yani. yani şey dedin ya bazı özellikleri varsa o kişinin zaten bir de artı özellik istiyorsa tamam. Böyle çok hı hı. çarpıcı bir özelliği yok o kişinin. O, o zaman kendinden memnun değildir zaten. Öyle mi diyorsun yani çarpıcı özelliği olmayan birisi kendinden memnun değil midir? Ya şimdi eğer özelliklerine önem veriyorsa hı hı. memnundur. Ama e, eğer benim de bir özelliğim mi olsun diyorsa... O pek memnun değildir. Tamam o zaman kendi özelliğine kendinin önem atfetmesi gerekiyor. Hı hı. Tuna? E, bence bunu tam olarak bilemeyiz kendinden memnun olup olmadığını. ya Kendinden memnun olmak illa olduğu durumla yetinmek değildir. Olduğu durumu olduğu durumdan mutlu olup mutlu olur ama isterse fazlasını da isteyebilir. Ama mesela şöyle söyleyeyim bir e, kişinin bir kişi sınavdan 50 aldı hı hı. ama kendisi için 50 güzel bir skor hı hı. Ee, ona seviniyor 90 alan da kendisi için belki 100 da çok daha iyi ama 90 kötü bir skor olduğu için 50 alan 90 alana göre kendinden daha memnun olur 100'ü isteyebilir ama 50 de benim için iyidir der ama 90 100 kesin olmalı dersi 90 alarak kendinden o kadar memnun olmaz ha, şunu mu söylüyorsun İki tane kişi var biri 50 aldı biri 90 aldı birinin beklentisi zaten 50 idi o yüzden memnun diğerinin beklentisi 100'dü o yüzden memnun değil. Daha çok notu var ama beklentisi farklı. Evet. O zaman kendine... beklenti diyemeyiz ama Hı, evet. Peki. İstediği şey. İşte. Ha, o da beklenti bilmiyorum olabilir. O zaman kendine böyle bir hedef koyduğunda o hedefe ulaşamadığında mı kendinden memnuniyetsizlik başlıyor acaba? Olabilir her konuda değil ama olabilir. Kriterlerden biri belki. Evet. Tamam. Aliye. Bence kendinden memnuniyet kendine koyduğun e, böyle yani işte hedefler gibi. Mesela hedefinden yüksek alırsan bu böyle özgüvenini çok artırır. Hedefin gibi alırsan kendinden memnun olursun. Ama hedefinden daha düşük alırsan kendinden ya kendine kendinden memnuniyetin daha da azalır. Çünkü bir uğraş yapmışsın. Ya tabii eğer uğraş yapmışsam bir şey için uğraşmışsın, çabalamışsın. Ama yine de beklentinden daha az gelmiş. O zaman kendi olan memnuniyeti ve özgüveni düşer. Sabah sen ne diyorsun? Ben de Aliye'ye katılıyorum. Diyelim bir internette bir resim gördüm. Sonra sen de yeniden e, çizmeyi deniyorsun. Şimdi oradan esinlenerek bir şeyler çizmeye başladın. Bittiğinde internetteki resimde aklına olduğu için psikolojik olarak yine bir hedef koymuş oluyorsun kendine. Ve onunki kadar güzel görmediğini düşünmediğin için yine kendine memnun olamıyorsun. E, o zaman ben şöyle bir sonuç çıkarıyorum buradan. Kendine hedef koyduğunda kendinden memnun olmak baya zor bir iş yani. Ya da şöyle söyleyeyim kendine hedef koymadan bir kendinden memnuniyet olamaz mı yani onu demek istiyorum hiçbir hedefin yok ve kendinden memnunsun olamaz mı böyle bir şey Tuna olur hatta kend hedefi olmayanlar belki kendinden daha çok memnundur <gülüyor> bu da olabilir değil mi <gülüyor> evet yani. ya hedef olmak zorunda değil kendinden memnuniyet bir nevi bulunduğu bölgenin ona yetmesi bulunduğu bölge, sahip olduklarının yetmesi. Hayır, da. sahip olduklarının değil. Hı. Bulunduğu seviyenin, her şey için bu seviye geçerli. Mesela kalemunun kendinden memnun olsa bulu sahip olduğu özellikler onun seviyesidir. Veya sınavdan aldığın 90 ya da 50 senin seviyendir. Hayatta yaşadığın şeyler senin seviyendir ya. Yani bir nevi evet işte böyle bu süre şeyden. Olan neyse diyorsun. O anda olan durum neyse onu kabul ettiğin yer. Öyle mi? Yok, kabul etme değil. Ona onun sana yetmesi, bu bana yetiyor. Bu bence e işte kabul iyi. yok mu orada? Bu bana yetiyor. Bu benim için evet, yeterli. Yetmesini kabul ediyorsun. Yetmesini kabul ediyorsun. Alya? Bence kendinden memnuniyet hep bir hedefle belirlenemez. Eğer böyle hiç yine böyle sınav üzerinden gideceğim. Eğer bir sınava çalışmazsan ama yüksek not alırsan veya sınıf ortalamasını veya okul ortalamasını aşarsan o zaman kendinde ya yani kendi olan memnuniyetin daha da artar. Özgüvenin de artar ama bu mesela bir sonraki ya yani yine bir sonraki sınavda yine çalışmadan eğer e, bir sınava girersen ve oradan da yine e, yüksek bir not almayı planlarsan ve alamazsan o zaman kendinden memnuniyetin biraz Düşebilir yani ilk önce olan sonuç sonra o sonucun doğurduğu bir etkenin sonu yani bir sonuç sonra o sonucun doğurduğu bir olayın sonucu da kendi yani işte tamam. kendinden memnuniyeti Anladım edin. ama şu, bütün tartışmanızdan şunu anlıyorum. Kendinden memnuniyeti bir hedef ve o hedefi başarma yani başarı odaklı bir yerden okuyorsunuz gibi geliyor bana. Evet. Yani kendinden memnuniyet Olabilir. çok başarıyla iç içe geçiyormuş gibi. Hı -hı. Ne diyorsun evet. Toprak? Böyle bir şey mi kendinden memnuniyet? Başarıyla mı ilgili bir şey? Yani başarıyla değil. Ee, hani gerçi başarıyla da olabilir. Başarı, başarıyla olmayabilir. Şimdi bazı özelliklerin olabilir. Hı hı. O Özelliklerin başarıyla olmaz. Ama mesela bazı skorların, seviyelerin onlar başarıyla olur. Evet. Ya mesela böyle denizde yüzüyorsun, yaz tatilindesin. Herhangi bir hedefin yok. Bir başarı hırsın yok, bir şeyin yok. Hedef yok yani. Yüzüyorsun sadece. Bu bir kendinden memnun olamaz mı? Yoksa insan bir yüzme yarışında mı kendinden memnun olur yani? Yok. Hedefe ulaşınca ya da hedefini geçince. Toprak? Ha. Yani kendinden memnun olur. Çünkü zaten hedefi yok. O yüzden kendinden memnunsundur Ama bir şey <gülüyor> şeyse... E, kafasını takmışsa, <gülüyor> üzgünse, işte bir hedef varsa fakat yapamamışsa o zaman memnun değil. O zaman iki tane memnuniyet var. Ya bir hedefsizlik hali ya da bir hedefle arandık ilişki. Hedefine evet. ulaştın ya da hedefini geçtiğin an olabilir. Aynen. Tamam. Tuna? Ben de dediğim gibi şey diye düşünüyorum. Hedefin olmasına gerek yok. Bulunduğu yerden memnun oluyorsa, mesela denizde, sahilde yatıyor, hı hı. bulunduğu yerden memnun. Demek ki kendinden memnun. Hı hı. Ama mesela yüzme yarışında birinci öldü yine bulunduğu yerden memnun, bulunduğu seviyeden memnun. Pekala, tamam. Şimdi kendinden memnuniyet üzerine bu kalemun hikayesi üzerinden tartıştık. Yeni bir soru devam edeceğiz ama öncesine küçük bir müzik arası verelim. Ardından tartışmaya devam edelim. Bukalemun hikayesi üzerinden kendinden memnuniyeti tartıştık. Şimdi hikaye şöyle devam ediyor. Bukalemun hayvanat bahçesindeki tüm hayvanlara benzemek istedi. Bir parça ondan bir parça bundan derken kendisi karman çorman hale geldi. Karnı acıktı. Sinek yemek istedi. Sineği de yakalayamadı. Bukalemun üzüldü. Dedi ki ah dedi keşke kendim olabilsem. Şimdi sorum bu. Şu, buradaki sorum şu. Bukalemun Keşke kendim olabilsem dedi ya... ...tüm sahip olmak istediği özelliklerle ortaya çıkan şey kendisi değil mi? Toprak? E, kendisi fakat şey değil... E, ...kendi özelliklerine sahip değil, başkalarının özelliklerine sahip olduğu için... Ya ...kendisi olmuyor bu durumda... ...kendisi o ilk baş hali... ...böyle ilk böyle... ...hani en normal hali... ...sinek yakalayabildiği... ...hani renk değiştirebildiği hali... ...fakat şu anda işte... E, ...flamingo gibi çekici... ...işte teki gibi zeki... ...o Öyle zaman mesela bizim için düşünsek bunu... ...düşün mesela... ...bizim ilk bir halimiz varmış... ...tam kendimiz gibi olduğumuz bir halimiz... ...neymiş o mesela... ...nasıl bir hal o... ...var mı böyle bir halimiz... Vardır illaki var yani şey mesela bazı şeyleri öğrenmeden önce bazı şeyleri işte size e, öğretilmeden önce hani mesela bazıları bir davran diyor böyle hı. böyle davran işte fazla çok fazla gül veya çok az gül o zaman ilk halin e, ilk halin o az güldüğün veya çok fazla güldüğün halidir yani. Hı hı. Evet. Buna karşı sabah sen ne diyorsun? İnsanın bir ilk kendi hali var mı? Bence e, insanın yani en başta kendi hali olarak tanımlanabilecek bir şeyi yok. Hı hı. Her insan hiçbir şey bilmeden, yaş yavaş etrafındakilerle şekillenen, etrafındakilerin fikirleriyle oluşan bir kişiliğe sahip. Yani e, hiçbir zaman kendin olamazsın. Çünkü hep Kendin olarak tanımlanan şey etrafındakilerden etkileniyor. Tamam. O zaman burada bu kelimenin ah keşke kendim olabilsem demesi sana anlamlı geliyor mu? Pek anlamlı gelmiyor. Çünkü hani gitti böyle onun gibi bunun gibi bunun gibi olsam dedi bütün özellikleri topladı. Ama o da onun tarihi değil mi? Evet. O da onun kendisini yapmıyor mu o anda? Evet yapıyor. Ortaya çıkan şey yani diyelim ki ben böyle bir dolu özelliğim olsun istiyorum. Güzel şarkı söylesem, güzel şunu yapsam, yemek yapsam, odur budur falan falan Derken bütün bu özellikleri kazandım. Sonra ama yoruldum bundan. Biraz karman çorman geldim. Ah keşke kendim olabilsem dediğimde ne demek istiyorum orada? Orada herhalde bunları öğrenmeden, yap yapabilmeden önceki halim olmak istiyorum Hı -hı. anlamına geliyor. Ama bence mantıklı değil. Çünkü zaten mesela gitsek mesela yemek Töpü yapıyoruz. Yemek kursuna gittik. Artık iyi yapıyoruz. Hı hı. Bu e, kendin olarak tanımladığın yeni bir özellik. Hı hı. Tuna, ben şöyle düşünüyorum. Sabaya katılıyorum ama bir şey eklemek istiyorum. Bu kendim fiziksel olarak e, yaşadığımız dünyadaki kendimdir. Burada bu kaleminin kullandığı kendim, e, şöyle söyleyeyim. Diğer özellikleri almadan önceki kendim yani şöyle demeye çalışmış gerçek halim ya şöyle düşünelim e, bir insanım ben şu anda ama mesela diyelim bu kalemim gibi bir şey değiştirme özelliğim olsaydı gidip başka bir hayvanın özelliğini alsaydım keşke kendim olsaydım dediğin zaman orada aslında bir İnsan tuna olsaydım keşke oluyor. O zaman öyle bir tanımlanmış bir özün var yani. Evet bu ya burada bir tuna bu kalem... olmak diye bir şey var bir tuna olma hali var. Öyle Kendime mi? göre, başkasına göre değil. Bana göre ben iş, evet öyle ama bana göre işte. Hı hı. hı. Ali? Ee, aslında ben de tuna'ya katılıyorum. Ee, burada bu kalemin sadece dış görünüşünü değiştirmiş ee, ama aslında. İç olarak o hala bu kalemun ama bu e, bu kalemının dış halini yani fiziksel özelliklerini düşünürsek o bu kalemin ol bu kalemun olmuyor çünkü başkalarının yani başka hayvanların özelliklerini almış ama fiziksel özelliklerini almıyor ki onların bazı işte çekici evet, olmak zeki işte, olmak hızlı olmak gibi özelliklerini alıyor özelliklerini alıyor ama aslında bu kalemını o yapan onun ee, dilinin uzunluğu sonra renk değiştirebilmesi hızlı olması ya yani, hızlı pek bilmiyorum da hı hı. işte e, öyle olması ama bu özellikler eklendiğinde artık o dış yani fiziksel özellik olarak kendisi olmuyor başka hayvanların özelliklerini alıyor. O zaman bunu insana çevirelim bu kaleminden çıkaralım. Ben kendim olmak istiyorum. Ah keşke kendim olsam dediğin bir an oluyormuş gibi sanki burada. Bir dolu özellik kazanmışsın kazanmışsın ama senin böyle bazı temel özelliklerin varmış sanki tarihin bir anında. Seni sen yapan ve oraya geri dönmek istiyorsun gibi. İnsan öyle bir hali var mıdır? Öyle bir kendilik hali var mıdır? Soruyu anladınız mı evet, dediğim şeyi? Evet. <gülüyor> evet. Sabah? Öğretmenim, şimdi bu kalemunda bahsettiğim gibi bence kendi hali yok. Hı hı. Her zaman daha sonradan aldığın özelliklerle gelişiyorsun, değişiyorsun. Kişiliğin yeniden şekilleniyor. Hı hı. Yani hiçbir zaman sıfır, kendi halin olarak duramıyorsun. Aynı çocuğu e, diyelim bir şekilde iki hı hı. çocuk haline getirdik. Bir tanesini Afrika'ya koyduk, bir tanesini Avrupa'ya koyduk. İkisi de bambaşka insanlar olarak çıkar karşımıza. Çünkü bir tanesi Afrika'daki gelenekleri, görenekleri, eğitimi görüyor. Bir tanesi de Avrupa'da. Hı hı. Yani etrafımızdakiler olmasa biz kendimiz olarak tanınabilecek bir şey de edemeyiz. Tamam. Sen kesinlikle hipotezinde devam ediyorsun. Diyorsun ki insan öyle bir kendilik hali ...tanımlanamaz ve dolayısıyla... ...keşke kendim olsaydım, olabilseydim... ...burada anlamlı bir ifade değil. Evet. Toprak? Şimdi burada... E, ...hem kendisi keşke kendim olabilsem... ...diyebilir... ...hem başka birisi keşke kendisi olsaydı... ...diyebilir. E, şimdi mesela bazı robotları düşünelim... ...robotlara zeka ekliyorlar... ...yapay zeka falan... ...ondan sonra... E, ...onlar artık bir süreden sonra... şey ...raydan çıkıyor... İşte insanları falan öldürmeye başlıyor. Atıyorum. Ondan sonra insanlar der ki keşke kendileri olsalar. Keşke işte eski hallerinde olsalar. Falan derler. Keşke eklemeseydik derler. Ama bu robotlarla ilgili olur. Fakat farklı bir söylemiş olur. Veya işte bir tane insandan verelim. Hı, ee, keşke uzun olsam der. Ve uzun olma ilaçları kullanır. Hı hı. Ondan sonra uzun olunca güçsüz olduğunu fark eder. Uzun olunca işte ee, kötü olduğunu, kendin kötü olduğunu kötü hissettiğini fark eder ve der ki keşke kendim olsaydım keşke kısa olsaydım der. O zaman şey gibi bir şey diyorsun anladığım kadarıyla bir raydan çıkma dedin ya insanın böyle kendini geliştirirken bir takım özellikler kazanırken hani bunun belli bir, bir kırılım noktası var bir yerde raydan çıkıp bambaşka bir yere gidebilir o zaman çevresindekiler dönüp ona ah keşke kendisi olsaydı diyebilirler. E, vaktimizde olmak üzere şimdi tartışmayı toparlamak zorundayız. Bugün Eric Carlin kafası karışık bukalemun kitabı üzerinden kendinden memnuniyet kavramı üzerine tartıştık. Ardından da insanın keşke kendim olabilsem e, ifadesi üzerinden insanın bir kendiliği olabilir mi sorusu üzerine konuştuk. E, önümüzdeki bölümde yeniden yeni bir konuyla buluşmak. Görüşmek üzere hoşçakalın. düşünürler topluluğu. Çocuklarla felsefi soruşturmalar. Müzik Hazırlayan Özge Özdemir.